Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Balinaları kurtarın. Dün 200 kişi balinaları kurtarın mesajı ile bu ay sonunda toplanacak olan IWC Uluslararası Balina Komisyonu'nda balina avcılarının değil balinaların korunmasında hükümeti destek vermek amacıyla eyleme katıldı. Greenpeace, Yeni Zelanda Okyanus Kampanyası sorumlusu Carly Thomas, 53 bin kişinin imzaladığı dilekçenin Yeni Zelanda hükümetine balina avı hakkında açık bir mesaj gönderdiğini belirtti. Komisyon türü tehlikede olan Güney Okyanus balinasının avlanmasını da içeren ticari balina avcılığını meşrulaştırma teklifini hayata geçirmeyi düşünüyor. Dünya Hayvanları Koruma Derneği'nden Brigitte Werko şunları ekledi: "Bu teklif, komisyonun günümüz değerleriyle ne kadar ters düştüğünün göstergesidir. Patlayıcı zıpkınlar ile yüksek bilinç düzeyine sahip hayvanların iç organlarının patlatılarak öldürülmesi tamamen insanlık dışı bir eylemdir. Ticari balina avı zalim, tarihin utanç sayfalarına yazılmış ve gereksizdir. Ve 21. yüzyılda kesinlikle yeri yoktur. Dünyadaki ölmüş balina avcılığı endüstrisini diriltmek için yapılan bu öneri, genel olarak hayvanların refahı ve korunması konusunda geriye doğru dev bir adım olacak. Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü'nde Paris'in en ünlü caddesi Şanzelize'de dev bir çiftliğe dönüştü. İki gün süren Nature Capital yani doğa sermayesi adlı etkinliğin çerçevesinde cadde trafiğe kapatıldı. Yüzlerce çeşit tohum, bitki, ağaç, meyve, sebze ve çiftlik hayvanı burada sergilendi. Fransa'da düzenlenen etkinliğe bir milyondan fazla kişi katıldı. Etkinliği tasarlayan Gadeweil bu insanlara doğanın kalbinde yaşadıklarını göstermek için bir fırsattı dedi. Evet İstanbul'dan bir eylem haberinde 13 Haziran 2010'da Boğaz'da saat öğleden sonra çeşitli boylardaki bez afişlerle donatılmış binlerce teknenin katılımı ile büyük bir deniz eylemi gerçekleştirecek. Eylem gelenekselleşen her yıl düzenlenen İstanbul'u seviyorum el ele verelim koruyalım etkinliği kapsamında gerçekleşecek. Son olarak yapılan çalışmalar genetiği değiştirmiş gıdalar ve kısırlık arasında bir bağlantı olabileceğini ortaya çıkardı. Araştırmayı Rusya'daki Ulusal Gen Güvenliği Birliği yaptı. Araştırma sonuçları henüz yayınlanmadı ama araştırmalar sırasında hamster cinsi deney hayvanlarının e, kullanıldığı belirtiliyor. Her ne kadar hayvanlar üstünde deneyleri ben onaylamasam da sonuçlar çok ilginç. Bunları paylaşmak istiyorum. Çalışmalar iki yıl sürdü ve hamsterler üç jenerasyon boyunca takip altına alındılar. Birinci grup hamster için soya ürünü olmayan normal hamsterlerin normalde yemesi gerek. Yani bir diyet uygulandı. İkinci grup ise genetiği değiştirilmemiş olan soya ürünlerini içeren bir diyeti takip etti. Üçüncü grubun diyeti ise genetiği değiştirilmiş soya ürünleri vardı. Dördüncü grup ise üçüncü gruptan daha da fazla genetiği değiştirilmiş gıdalarla beslendi. Çalışma sonuçlarında şunlar ortaya çıktı. Araştırmacılar her bir gruptan 5 çift hamster aldı. Her gruptan alınan bu çiftler ortalama 7-8 yavruya kavuştu. Yani ilk jenerasyonun yedikleri doğum oranlarını etkilemedi. Ancak sorunlar araştırmacıların doğan yavruların büyüyüp yavrulama dönemi geldiğinde ortaya çıkıktı. İkinci jenerasyon hamsterlerin üreme hızları düştü ve cinsel olgunluğa normalden çok daha geç ulaştılar. Sonuçlar şöyleydi: Soya ürünü yemeyen grubun 78 yavrusu oldu. Genetiği değiştirilmiş soya yiyenlerin ise 40. Ancak bu 40 yavrunun 25'i öldü. Daha da kötüsü ise genetiği değiştirilmiş soya ile beslenen hamsterlerin bütün torunları kısır doğdu. Evet güncel konu Greenpeace Gazze'ye giden yardım konvoyuna ilişkin bir açıklama yaptı. Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kumi yaşanan kabul edilmez olaylar için şunları söyledi. Greenpeace 31 Mayıs 2010 Pazartesi günü Doğu Akdeniz'de yaşanan aktivistlerin ve askerlerin ölüm ve yararlanmasıyla sonuçlanan kuvvet kullanımını kınıyor. Hayatını kaybedenlerden ötürü denin derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Greenpeace barışı ve şiddetsizliği en temel müsyen olarak kabul ederek tüm eylemlerinin ve çalışmalarının kalbinde bu ilkeleri destekler, barışçıl protesto ve barışçıl eylemleri savunur. Greenpeace acilen bu yaşanan trajik durumu değerlendirmek üzere tarafsız bir soruşturma komitesinin kurulması için yapılan çağrıyı desteklemektedir. Ve aynı zamanda insani ihtiyaçları baskı altına alan Gazze'deki mevcut kuşatmanın kaldırılması için de çağrıda bulunuyor. Orta Doğu için tek güvenlik garantisi İsrail ve komşularını da içeren İsrail, Filistin ve Arap devletlerinin arasında barış görüşmelerine başlanmasında yatmaktadır. Biz bütün taraflara bölge güvenliği için